Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Estaizu'l-Lillah. Ya yülezine aminu innemel hamru vel meysru vel ansabü vel ezlem rizsün min ameliş şeytan. Fe citenibuhu la leküm Ey müminler, kumar, içki, putlar ve şans oyunları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan vazgeçin diyor Cenab-ı Hak. Şimdi ayetteki ezlem kelimesi şansa dayandı oyunlar demektir. Bugün yılbaşı biletleri. Toto, loto, iddaa gibi kitlelerin çok sayıda insanın katıldığı işlerinden birkaç kişiye işte yüklü miktarda para çıkıp diğerlerinin cebinden gittiği şans oyunudur. Kesinlikle yılbaşı biletleri, çekilişler, Toto, loto, iddaa gibi şeylerin hepsi bu okuduğum ayet-i kerimedeki ezlem ki meslek var. suresinin 90. ayet-i kerimesidir. Ezzam şans oyunları demektir. Onun için kesinlikle haramdır. Ayet-i kerime açıkça zaten fec-i bundan vazgeçin terk edin diyor. <gülüyor> Şimdi mazeret acaba yani adamın maddi ihtiyacı varsa bu mazeret olabilir mi diyor. Hayır. Mazeret olamaz. Şimdi fıkıhta bir kural var. Ayette de var. Ezzaruratü <gülüyor> Tübihul mahzuratı, Zavretler, haramları, mubahkılar. Siz şimdi pikniğe gittiniz ve dağda kayboldunuz. İzninizi kaybettiniz. Yolunuzu bulamıyorsunuz. Bir gün, iki gün, üç gün ormanda kaldınız. Yiyecek bir şey yok. Acıktır. Orada ölmüş bir hayvan buldunuz. Yani bir hayvan ölmüş. Hı hı. Ne öl Mesela kesilmiş değil yani meyte. Normalde meyte haramdır. Sizin işte ateşiniz de vardı. Artık açlıktan kıvranıyorsunuz. Yiyecek de başka bir şey bulamadınız. Kimseye ulaşamıyorsunuz. Telefonunuzun şarjı bitti. Efendim bir ateş yaktınız. O hayvan ölen hayvanın etinden murdaretten hı hı. leşten Türkçe tabiriyle işte açlığınızı giderecek kadar yemeniz gerekir. Artık burada kadar var. Çünkü şey. hayati hı hı. tehlike var. Yemezseniz değil mi? Yani hı hı. ölüm riskiniz var. Bunun dışında ancak hayati bir tehlike varsa, ölüm tehlikesi varsa aç kalma sebebiyle yani öleceksiniz veya işte açlıktan, susuzluktan bir hastalığına yakınacaksınız. Açlığınızı giderecek kadar haramdan yiyebilirsiniz. Bu haramı helala dönüştürür. Çünkü siz bilerek bir isyan yapmıyorsunuz bir mazeret var. Ama burada sizin borcunuz olabilir. hani Ev borcunuz, düğün borcunuz, başka bir borcunuz olabilir. Şimdi kumara yatırdığın zaman size çıkacağının garantisi yok ki. Böyle ki çıksa bile yani o haramdır. Yani onu biz mazeret sebebiyle helal diyemeyiz.